Tarık Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Semaya yani göğe ve Tarık'a yemin olsun Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde bir gözetleyici melek olmayan hiçbir can yoktur. İnsan neyden, hangi şeyden yaratıldığına bir baksın omurga ile kaburga kemikleri arasından çıkan akıcı bir sudan, bir sıvıdan yaratıldı. Şüphesiz ki o Allah onu geri döndürmeye yani tekrar yaratmaya da gücü yetendir. Sırların ortaya döküleceği o gün insanın hiçbir gücü ve yardımcısı yoktur. Dönüş sahibi olan göğe ve yarılan yere yemin olsun ki şüphesiz ki o Kur'an doğru ile yanlışı ayırt eden bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Şüphesiz ki onlar bir tuzak kuruyor. Ben de bir tuzak kuruyor, onları geçersiz kılıyorum. Kafirlere mühlet ver, onlara biraz zaman tanı.